Allah. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve raad. Kardeşler Esma-ül Hüsna dersinde bu hafta 3 isim inşallah El-Vekil, El-Kefil ve el kafi isimlerini göreceğiz El-Vekil Kur'an-ı Kerim'de 14 defa geçiyor Mesela tevekken alallahi ve kefa billahi vekila. Allah'a tevekkül et. Allah vekil olarak yeter. Kifayet eder. Ahzab suresi 3. ayet. Ve Vekefa rabbike vekila. İsra suresi 65. ayet. Senin Rabbin vekil olarak yeter. Zümer Suresi 62. ayet: Allahu haliku kulli şey'i ve huve ala kulli şey'in vekil. Allah her şeyin halifi, yaratanıdır ve o her şeye vekildir. Alimran Suresi 173. ayette de feza dehum imana ayet öncüsü var. Feza dehum imana bu onların imanını arttırdı ve kâlû hasbunallahu ve ni'me'l vekil. Ve dediler ki Allah bize yeter. O ne güzel bir vekildir. Kefil ismi ise bir defa Nahil suresine geçiyor. El Kefil. O da şu ayette: Vela tengudul eimane ba'de tevikidiha veqad j'al tumullah ale yuqum kefiila. edip pekiştirdikten sonra yeminlerinizi bozmayın, etmeyin Allahı e, kendi üzerinize kefil yapmıştır. Allah'a kefil yapmış yani kendi üzerinize. Yemininizi pekiştirdikten sonra yemininizi bozmayın. Evet. Vekil ve kefil birbirine yakın iki isim. Bizim dilimizde de var bu iki kelime. Vekalet eden kefil, kefalette bulunan, kefil olan. Yani kefaleti üstlenen. Her ikisi de var bizim dilimizde, insanlar için kullanılan iki isim bu el vekil ve el kefil. Sözlükte vekalet işi Birisine bir işe havale etmek. Bir işini başka birisine sen bu işi benim adıma yap dedin mi onu vekil tayin etmiş olursun ona vekalet vermiş olursun. Dolayısıyla <gülüyor> tamam ben de bunu kabul ediyorum bu vekaleti diyen vekil de bu işi üstlenmeyi garantilemiş olur. Bu işi halletmeyi, bu sorunu çözmeyi veya bu aksayan işi yerine getirmeyi üzerine almış olur. Malum olduğu üzere birileri bazı işten gücü yetmiyor aklı ermiyor, aciz kalıyor. O işi birilerine havale ediyor. Vekil tutuyor onu. Mesela adam birisini, mahkemelik bir işi var. O işini çözmesi, kendisini savunması veya bu sorunu çözmesi için avukata vekalet veriyor. Avukatını vekil yapıyor. Veya bir mal alınacak, bir şey satılacak veya bunu almak veya satmak hususunda kendisinden daha bilgili veya zamanın daha uygun birisine vekalet veriyor, onu vekil tayin ediyor. Benim yerime bu işi yap. Kendi işini bir başkasına tevdi etmek, havale etmek, aktarmak bu vekalet işi. Sözlük anlamı bu. Kefil ise işleri yürüten, idare eden manasında bir de bir aksaklık, bir sorun olduğu zaman o aksaklığı giderme, onu tolere etme, o eksiği kapatmayı üzerine alan demek. Kefil olan kimse. Mesela insanlar ne yaparlar? Borç alırlar birilerinden. Sonra o borcu ödeyeceğine dair bir kefil gösterirler. Bu kefil ne işe yarar? Borç alan kişi bunu ödemezse onun yerine ödemeyi taahhüt eder, üzerine alır. İşte bu işi üzerine alan kimse demektir el-kefil. Mesela Kur'an-ı Kerim bunun fiil manasında, fiil olarak bir e, kullanım var. Allahu Teala Meryem validemizden bahsederken diyor ki: Ve embeteha nebaten hasenen. E, onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Annesinin İmran Hanım'ı, Meryem'in annesi, e, onu mescide adadığı zaman Allahu Teala onu güzel bir bitki olarak yetiştirdi. Bir bitki özelinde bir bitki tazelinde narininde nezaketiyle Allahu Teala o Meryem validemizi yetiştirdi ve keffaleha zekeriya ve ona kefil olarak da Zekeriya'yı atadı diyor Allahu Teala kendisi ve keffaleha zekeriya o Meryem'i koruması kollaması ihtiyaçtan gidermesi yardımcı olması onun sorunlarına çözüm olması çözüm bulması için eniştesi eniştesi yani teyzesinin kocası Zekeriya Aleyhisselam Allahu Teala ona vekil tayin etmiştir. Kefil aynı zamanda bir kişinin işleriyle ilgilenen, özellikle de yetim kimselerin işleriyle ilgilenen onun işlerini yürüten, onun ihtiyaçlarını gideren manalarına da gelir. Kefil kimse aynı zamanda vekildir. De. Kefil olduğu birisi aynı zamanda bu vekil diye de isimlendirilir. Evet peki bu sözcük manalarını öğrendik işi üstlenen, yürütmeyi e, kabul eden ve eksiği gediği kapatmayı kendisine görev aldeden bu görev aktarını kabul eden demek. Vekil ve kefil. Hemen hemen yaklaşık manalar. allah Teala hakkındaki manası nedir peki? Yani Allahu u Teala'ya el vekil dediğimizde bunun manası nedir ve el kefil? Vekil allah Teala mahlukatı yaratmıştır. İşleri idare etmektedir. Rızıklarına ve ihtiyaçlarına kefildir. Can vermekte, can almakta onun üzerinedir. Öyleyse kullarının ihtiyaçlarını onlar istese de istemese de yerine getiren demek elvekil. Kullar rızık istese de istemese de istediklerini de istediğinin dışında onlara vermekte, takdir etmekte. Onlara isteseler de istemese de hayat vermekte İsteseler de istemese de onların canlarını almakta. Onların rızalarını, ihtiyaçlarını temin etmekte. Onların işlerini idare etmekte. Hani biz yatarken diyoruz ki Allah'ım sırtımı sana dayadım, işlerimi sana havale ettim. Diyoruz uyuyoruz. Ondan sonra işler gene yürüyor. Mesela dolabımızda yiyeceklerimiz bozulmuyor. Uykuya geçerek dinleniyoruz mesela. Biz işlerden el çekmemize rağmen bir sakatlık, hastalık olmuyor. Musluklarımızda, elektriğimizde şurada burada bir sorun çıkmıyor. İşlerimiz yürüyor bir şekilde. Bunlar kendi kendine yürümüyor. Biri yürüten var. İşte buna ne diyoruz biz? Elvekil. Allahu Teala'ya tevekkül ederek, onu vekil tayin ederek, ona işleri havale ederek yatıyoruz gece. Yat. Bunun gibi biz ister yatalım, ister ayakta olalım istesek de istemesek de işlerimizi yürüten Allahu Teala. El vekil isminin gereğince bunları yapıyor. Şeyh Sadi Rahimullah diyor ki yaratılmışların işlerini ilmiyle, mükemmel kudretiyle ve kapsamlı hikmetiyle yürüten, ilgilenendir elvekil. Bildiğimiz ve bilmediğimiz, fark ettiğimiz ve fark etmediğimiz birçok işimiz var. Elvekil olan Allahu Teala tarafından yürütülen, tamamlanan. Zannetmiyorum ki biz her işimizi kendimiz çeviriyoruz. Çocuklarımızı kendimiz büyütüyoruz. Rızkımızı kendimiz temin ediyoruz. Hırsızlıktan veya gasptan veya caniden biz korunuyoruz, korunabiliyoruz. Vekil olan Allah Azze ve Celle bu işleri vekil olarak yürütüyor. Kullarının vekil olarak, her şeyini vekil olarak yürütüyor. Az önce ayette gelmişti. Bir de el vekil isminin özel bir anlamı daha var. Bu da sevdiği dostlarının veli kullarının işlerini üstlenir Onları kolay olana hak olana yönlendirir, zor olanlardan onları korur, güvene erdirir ve onların işlerine yeter. Yani elvekil isminin bir genel işlevi var. O genel işlev tüm mahlukatı, insan, cin, hayvan, iyi, kötü, tüm mahlukatın işlerini yürütüyor. Özel olarak ise elvekil takva sahibi, sevdiği veliyi kullanan işlerini yürütüyor. Onlara Hakka yönlendiriyor, işlerini kolaylaştırıyor, zor olanlar onları güvende kalıyor. Bu manalara göre elvekil isminin üç tane kavram karşılığı allah Teala için söylenilebilir. Bir, kefil olan. Yani elvekil eşittir, el kefil, Kefildir. İkincisi, kafidir. Bundan sonraki isim yeterlidir. Üçüncüsü de, yarattıklarını kudret sahibi olarak koruyup idare eden işlerini takip eder. Kefil ismi de Vekil anlamına geldiği gibi, şahit anlamına da gelir, şahit yani her şeyi şahit olan, gören ve muhafaza eden, kayıt altına alan, koruyan ve garantiden işi üstlenen manasına da gelir. Aktarıldığına göre her kefil aynı zamanda vekildir ama her vekil kefil değildir. Dolayısıyla kefil için söylenecek şeyler az önce vekil için söylenen şeylerden ibaret. Ne demek el vekil ve el kefil? Kulunun işlerini yürüten, idare eden ihtiyaçlarının temin eden, özellikle de haseten sevdiği kullarını kolaya yönlendiren, onların işlerinin diğerlerinden daha özelliği idare eden ve korkularından, kötü hallerden, endişelerden güvene çıkaran, zor olanan, onları güvende tutan manialarına geliyor. Bu manialarla düşmüş müydük ki allah Teala'yı? Evet, el vekil olan Allahu Teala'ya biz tevekkül ediyoruz. Yani onu vekil atıyoruz, işlerimizi ona havale ediyoruz. Ama ne zaman? Tedbirden sonra. Gerekli müracaatları, efendim, girişimleri yaptıktan sonra. Mesela işlerimize, evimize, evlerimizi kilitledik geldik buraya. Evimizi kilitlemeden kapısını açık bırakıp Allah'a tevekkül etmiyoruz. Ne yapıyoruz? Kapatıyoruz. Bismillah diyerek yani kapatıyoruz. Kirletiyoruz. Sonra tevekkül Allah diyoruz. Yani Allah'a vekil olarak biz diyoruz ki Allah'ım sen vekilimizsin. Bizim arkamızdan evimizi koru. Tevekkülün aslı Allah'ı vekil olarak atamaktır. Allah'a vekil olarak işleri avdet ettirmek. Önlendirmek, tevzih etmektir. Peki biz elvekil ve elkefil isimlerine iman ettiğimiz zaman bunun üzerimize vuku gereken etkileri nelerdir? Birincisi eğer biz kullar olarak Allahu Teala'nın üzerimizdeki vekaletine ve kefaletine hakkınca vakıf olursak, hakkınca bunun farkına varabilirsek o zaman Allahu Teala bakıyoruz ki kulların tüm işlerini o idare ediyor, yönlendiriyor. Efendim onun yetişemediği yerlerde de veya fark edemediği yerlerde de, bilmediği, hissedemediği yerlerde de onun vekili, onun işlerini kolaylaştırıyor. Bakıyoruz ki aslında işler hallolmuş gitmiş. O zaman bu onu sevmeyi, yüceltmeyi, sadece ona kulluk etmeyi, ona hiçbir şey ortak koşmamayı, sadece ondan korkmayı ve ona hamd şükretmeyi, sadece ona tevekkül etmeyi Yani vekil olarak Allah'tan başkasını aramamak, Allah'tan başka vekil peşine düşmemek gerektiğini öğretir. Vekil olan Allah'sa tam mutlak vekil, eksiksiz, her işi e, noksansız yerine getiren vekil Allah'sa ve her vekil Allah'ın vekaletine, desteğine, yardımına muhtaçsa, o zaman biz tedbirleri alacağız. Sünnetullah budur zaten. Tedbirleri alacağız. Gerekli girişimlerde bulunacağız. Çabayı sahibi gayet göstereceğiz. Ve ondan sonra Allah'a tevekkül edeceğiz ki bu samimi tevekküldür işte. Şimdi adamın birisi gelmiş mescidinin kapısına binetini bağlamadan bırakmış. Ondan sonra gelmiş Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki, ya Resulallah ben binetimi kapıda bıraktım. Yani bugünkü ifadeni söyleyecek olursak, işte çarşının göbeğinde kapıları açık bıraktım, anahtarı arabanın üzerine bıraktım, öyle tevekkül ettim diyor. Bizimki anlayacağımız mahallede. Öyle bir tevekkül olur mu? Allah bu haldeki bir arabayı, bir bineti dilerse tehlikelerden güvencede tutar mı, korur mu? Korur. Ama Allah'ın sünneti bu değil. Allah diyor ki siz tedbirler alın, elektrik kontağını suyla birleşecek şekilde kısa devre yapacak şekilde bırakmışsın sonra ve tevekkül edin diyorsun. Olmaz. Tedbir alacaksın. Kabloya olacaksın ortakta bırakmayacaksın. Ki ondan sonra Allah'a tevekkül edeceksin. Allah'ım evimi yangından, selden, ne bileyim akıntıdan koru güvende tut diyeceksin. Tedbir almadan tevekkül olmaz. Bu sebeple Allah-u Teala bütün mahlukatın rızıklarına daha biz yaratılmadan 50 bin sene önce insanlık yaratılmadan 50 bin sene önce yazdığı kitapta belli olmasına kayıtlı olmasına rağmen herkesin helal girişimlerde bulunarak helal rızık kazanmak için çaba sarf etmesini, sahibi gayret göstermesini istiyor. Bununla beraber kimsenin çalışmasına bağlı değil rızık miktarı. Yani kim ne kadar çalıştı ona kadar rızık, o kadar karşılık yok dünyada. Allahu Teala rızıklara kefil hatta sadece insanların değil yeryüzündeki bütün dabbe yani böyle debelenen her türlü varlığı yani en küçük varlıktan en böyle kocaman cisimli varlığa kadar hepsinin rızkına Allahu Teala kefil, Allahu Teala vekil ama bununla beraber ne istiyor kullarından? hakkınca tevekkül istiyor hakkıyla tevekkül nasıl olur? İbni Kayyum Rahimehullah'ın Medar-ı Salik'ininde güzel bir söz var aktaracağım. Bir, Allah-u Teala'ya güvenmekle yani her iş Allah'ın dilemesindedir. Allah güvence altına almıştır. Özetle de rızıklarımızı, hayatımızı güvence altına almıştır diye Allah'a güvenmekle sonra tedbirleri aldıktan sonra ona dayanmakla, her neticeye hayır neticeyi ondan ummakla. Bu şekilde tevekkül edilir. Güvenmek ve dayanmak. Sırtını dayamak. Yani güvenmeden dayanma olur mu? bir özün olabilir ama Allah'a karşı olmaz. Güvenip dayanmamak olur mu? Allah'a karşı olmaz. Acaba yani. denmeyecek. İnsan birilerine güvenir ama onun zayıflığından, acizliğinden, idrakinin zayıflığından benzer sebeplerle sırtını dayayamaz, güvenemez. Allahu Teala böyle değil. Allahu Teala'ya hem güveneceğiz, hem dayanacağız. Peki bu güvenme ve dayanmadan ibaret olan tevekkül. En güzel tevekkül hangi hal üzeri olur? Şu söz, söz çok güzel bir söz. Çok yerinde söz. Kalplerin doktoru diyorlar. İbni Kayyim el-Cevziye rahim ve Allah'a. Diyor ki medar Salihinde Allah'ın seçkin dostları imanla Allah'a tevekkül eder. İmanla. Bir, dinine yardım etmekle Allah'a tevekkül eder. Yani Allah'ın dinine yardım eder. Dinini yaşar, öğrenir, öğretir dinin yayılması için gayret eder. Bu şekilde Allah'a tevekkül eder. Üç, Allah'ın sözünü yüceltmekle İ'lai e kelimetullah diyoruz ona. Allah'ın sözü en yüksek olsun diye gayret et etmekle Allah'a tevekkül eder. Allah'ın düşmanlarına karşı cihad etmekle cihad elle, dille ve kalemle yapılır. Elle dediğimiz nedir? Silahla yani. Başım. Bedenle, silahla. Dille anlatarak veya müdahale ederek emri bir maruf nehyan mühkere yaparak ve kalemle. Elin bir başka e, metodudur bu. Yazıyla yapılır. Allah'ın düşmanlarına karşı cihad etmekle, cehd etmekle ki bu Allah'ın dinine yardım etmek kısmına da girer aynı zamanda. Bu şekilde Allah'a tevekkül eder. Allah'ın seçkin kulları Allah'ı sevmekle. Ama bu seviyorum demekle olmaz. Ne diyordu Allahu Teala Teala Alimran suresinde? Kul inkuntum tuhibbunellahe tetbiuuni yuhbibkumullah ve yufzir de ki eğer siz Allah'ı seviyorsanız yani ben Allah'ı seviyorum iddiasındaysanız Allah'ı gerçekten seviyor iseniz o zaman ne yapın tetbiuuni bana it itibade bana tabi olun yani bir kulun Allah'a sevgisinin birinci göstergesi Resulüne ittibattir. İttibattan kasdın nedir? Tabi olmak. Tabi olmak. Adım adım karış karış peşinden gitmek. Ne yapıyorsa onun yaptığı gibi yapmak. Nasıl yapmışsa ona bilmek neyi işaret etmişse ona rağbet etmek neyden sakınırsa ondan el çekmek. Bir de emirlerini uygulamakla bu seçkin dostlar Allah'a tevekkül eder. Yani kul Allah'ın dinini yaşar ve dinin gereklerini yerine getirerek Allah'a tevekkül eder. Tevekkülün en üstünü budur. İşte bu kullar Allah'ın veli kullarıdır. Bakın neler saydı. İman eden, Allah'ın dinine yardım eden Allah'ın sözünü yücelten, düşmanlarına cihad eden, Allah'ı seven ve emirlerine uyan kimse. Kimdir bunlar? Bu vasıtlar kimlerde vardır? kullardır. Takva'dır vardır. Takvadır Allah'ın veli kulları imaneme sâlihâmin işleyenler değil miydi? İşte <gülüyor> o zaman bu veli kullar Allah'ın dinini olması gerektiği gibi anlarlar, yaşarlar, tatbik ederler. Bu şekilde Allah onların zaten vekil olur. Onların arkasından işlerini yürütür. Bunu ne için söyledik? Biz de böyle olalım diye. İsimlerle, sıfatlarla, Rabbi olarak, ilah olarak Allah'a iman edeceğiz ve diğer iman olması gereken o imanın altı rüknü vardı. Onlardan biri sadece Allah'a iman. Diğerlerine de iman edeceğiz. Sonra Allah'ın dinine yardım edeceğiz. Allah'ın sözünü yüceltmek için gayret edeceğiz. Kendi nefsimizde Allah'ın dinini hakim kılacağız. Ailemizde Allah'ın dinini hakim kılacağız. Kendi nefsimizde Allah'ın dinini hakim kılmadan, Allah'ın dinini hakim kılamayız yeryüzünde. Nefislerin çoğu Allah'ın dilemesi dışında kötülüğü emreden nefisler. Sizin, bizim de dahil olmak üzere nefisler kötülüğü emreder. Yusuf suresine geldiği üzere nefsi emmare denir ona. Kötülüğü emreden nefis. Kişiye kötülüğü emreden nefse karşı mücadele edip kendi heva ve hevesini, arzularını, isteklerini Allah'ın dinine kurallarına, emirlerine, yasaklarına uygun hale getirmeyen kimse nefsine İslam'ı hakim kılmamıştır. Düğün yaparken Allah'ın dinine çizdiği sınırlar uygun hareket etmezsek benim canım böyle istiyor, benim çocukluğum hayalim, benim kızım bir sefer evlenecek, her da olmuyor canım diyerek böyle çeşitli şeytani vesveselerle Allah'ın dinini hakim kılmazsak cenazemizde el ne der, bizi kınar, şu bu diyerek Allah'ın dinini Cenazede de hakim kılmazsak yemede, içmede, giyimde, kuşamda Ev eşyasında Allah'ın dinini hakim kılmazsak Nefsi emmareye tabi olmuşuz demektir Nefsine İslam'ı hakim kılamayan kişi Nasıl ailesine Yeryüzüne İslam'ı hakim kılacak Yani başkalarından değil Kendimizden örnek vereceğim Başkaları zaten bizi ilgilendirmiyor Önce biz kendi nefsimizden kendi Birbirimizden sorumluyuz Bazen Müslüman kardeşlerimize evine gidiyoruz. Şuraya bu sebeple. O ev inanın bazen öyle düşünüyorum ki Firavun'un sarayından daha ihtişamlı. Daha muazzam. Olmaz. Vallahi olmaz. Yakışmaz. Müslümanın evine yakışmaz mı? Yani giydiğimiz kıyafetler hadi neyse. Hadi neyse. Gösterişe girmedi sürece. Ama ev eşyalarımız. Erkeklerde bunu pek görmüyorum da hanımlarda var mı? Varsa da onlara söyleyeyim. Görmüyorum elhamdülillah. Etrafımdaki arkadaşlarımın hiçbirisinde bu eşyaya düşkünlük, efendim tapınma derecesine ulaşacak şekilde böyle bir tutku görmüyorum etrafımda arkadaşlarımda. Ama hanımlara söylüyorum. Bu eşyalardaki cazibe, parlaklık, böyle bembeyaz veya rengarenk oluş, camlar, kristaller, tabaklar, çanaklar, fincanlar, şunlar bunlar. Kimse elini sürmüyor, süremiyor zaten. kullanamıyor çünkü. İşte bu Kişinin tapınmasıdır. Eşya, eşyalıktan çıkmış kişi eşyaya eşya olmuştur. Muhafız olmuştur, koruyucu olmuştur. Yapmayın Allah'ın seversen. Yani benim şunum olsun, bunu olsun. Olsun, sadelik İslam'dandır, imandandır. Sadelik imandandır. Yani iman kişiye sadeliği emreder. Efendim gösterişsizliği emreder. Kişi evet kıyafetlerinin güzel olmasını ister. Ayakkabısının güzel olmasını ister. Ama bu Allah'ın nimetleri üzerine gözüksün diyedir. Elbiseye, o ayakkabıya, o kıyafete tapınmak için, el sürdürülmemesi için veya insanlara gösteriş için olmaz olamaz. Eşyalarımız, evlerimizdeki kullandığımız nesneler, mutfaklarımızda aldığımız, işte misafir odalarına aldığımız şunlar bunlar, bunlar korkunç derecede israfın Göstergeleri, alametleri. Bundan sakınmanızı tavsiye ederim. Eğer hanımlarımıza diş geçiremiyoruz diyorsanız hanımlara da buradan söyleyeyim. Bunlardan Allah için sakının. Bunlar Allah Azze ve Celle'nin yani hesabını soracağı şeyler. Bunların hesabını vallahi veremeyiz Allah'a. Çünkü bunu verebilecek bir hesabı yok. verebilecek bir tarafı yok. Allah deyince bakın kardeşler Allahu Teala mümin kimseleri vasfederken diyor ki اِنَّمَا müminuna izah Allah. Meşinat Yani müminler ancak Allah anıldığı zaman kalpleri titreyen insanlardır. Yani bir hususta Allah'tan korkun. Allah bunun hesabını sorar. Bu çok tehlikeli. Bu israftır, bu haramdır. Allah'ın gücüne gider, gazabını celbeder denildiği zaman titremesi lazım. Allahu Teala öyle buyuruyor Enfal Suresi. Açın Enfal suresini okuyun. Enfal suresi 2. ayet. Müminler kimlermiş? Allah hatırlatıldı mı? Allah'tan kork denildi mi? Titremesi lazım müminin Müslüman kimse. Titremiyorsa bu, bu imanla bir sorun var. zaf var, eksik var. Allah razı olsun bu dünyaya daimi kalacakmış gibi yatırım yapmanın bir manası yok. Kıyafetlerimiz en güzel, en ihtişamlı değil. En güzel olsun, en temiz olsun, en kullanışlı olsun. Ama ihtişam olmasın. Eşyalarımız, işimizi görecek kadar... Hatta misafirlerimize yetecek kadar olsun ama gösterişsiz olsun. Cafcaflı olmasın. Yani insan üzerine oturmaya ihtiyat etmesin. O eşyayı kullanmaya ihtiyat etmesin. Aman buna bir zarar gelecek diye böyle el tır, tır titremesin. Eğer biz Allah Azze ve Celle'ye karşı salih kullar olursak, saliha kullar olursak, olursak yani Kayyim Rahim Ahullahi'nin hatırlattığı gibi seçkin dostları, veli kullar olmaya çalışarak, emirlerine veya yasaklarına riayet etmeye çalışsak, Allah bizim en yakın destekçimiz olacaktır. Hiç ummadığımız yerlerde bile, beklemediğimiz, ona yönelmediğimiz anlarda bile bizim yardımcımız olacaktır. Bizim işlerimizi yürütecektir, yürütecektir, çekip çevirecektir, yardımcımız olacaktır. İşte bu taat ve takva ile birebir alakalıdır. Yani kişinin tevhidi tam olur. İtaati güzel olur. Takvası da emir ve yasaklar riayette de üst derecede olursa işte bununla, bu miktarla Allah-u Teala'nın yardımı ve vekilliği artar, kuvvetlenir, kuvvet kazanır. Bunların azalması kadar, azalması oranında kuvvet kaybeder. Az önce kardeşimiz bahsetti, uzunca bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere örnek olsun diye bir kuldan bahseder, İsrailoğullarından bir kuldan bahseder. Allah'ın peygamberi İsrailoğullarından bir kuldan bahsediyorsa, biz ders alalım, ibret alalım, örnek olsun diye bahsediyordu. Yoksa hikaye olsun diye anlatmaz Allah'ın peygamberi. Allah da, peygamber de hikaye olsun laf, olsun, laf olsun, abes iştigal olsun diye anlatmaz. Nedir bu kulun hali? İki farklı rivayette birbirine yakın lafızlarla anlatılıyor. Birisinde adamın birisi bir başka beldeye ticaret etmeye gidiyor. Parası pulu bitiyor. Ancak kar edeceğini düşündüğü bir Ticaret karşılaşıyor. Bunu alacak parası yok. Gidiyor o yörenin zengininin birisinden borç istiyor. Diğer rivayette de birisi bildiği bir başkasının yanına gidiyor. Ondan borç istiyor. Her iki rivayette bunun sonra ortak yürüyor. Diyor ki bu kendisinden para istenilen kişi. Bana bir tane şahit getir. Ben seni tanımıyorum etmiyorum. İstediği para da bin dinar. Bin altı. Ben seni tanımıyorum. Bin altını ve saniye diye vereyim. Nasıl vereyim diyor. Sen şahit getir bana. Ki bu işimize şahit olsun. Yarın ömür gün efendim ben eline bir tutar olsun. Bu adam ben bin dünel borç verdim. Bak bu da bunun şahidi diyebileyim. O da diyor ki ben burada kimseyi tanımıyorum. Şahit olarak Allah arz ediyorum sana. Allah bizim işimize şahittir diyor. O da diyor ki Allah'ın şahitlerine razıyım ben. Tanımadı bilmediği bir adam. Peki şahit olarak Allah'a kabul ettik. Bana bir tane kefir getir. Kefil. Yani ne demek? Sen yarın öbür gün öldün gittin. Veya battın. Zarar ettin. Veya inkar ettin. nefsine uydun. Bu durumda benim borcum ödeyecek bir kefil olsun sana. O diyor ki ben kefil olarak kimseye tanımıyorum. Kefil olarak da Allah'a sunuyorum sana. Arz ediyorum. Kabul eder misin? Allah'a da kefil olarak razıyım ben. Allah'a kefil olarak razıyım. Hiç tanımadığı bilmediği bir adam. Çıkmış şuradan gelmiş. El alemin birisi gelmiş kapınıza dikilmiş. Diyor ki bana bin dinar borç ver. Şahit olarak da Allah var, kefil olarak da Allah var. Bu adam şahit olarak da kefil olarak da Allah'a razı. Çıkartıyor, bin lira veriyor. Adam çekiyor, gidiyor. Düşünebiliyor musunuz bunu? Yabancı el, el alemden birisi gelmiş, bin lira borç istiyor. Şahit ve kefil olarak Allah'a gösteriyor. Sen de Allah'ın şahitliğine, kefiline güveniyorsun. O parayı veriyorsun. İşte takva bu. Allah'ın şahitliğine, kefiline razı oluş takvanın üst derecesi. Adam gidiyor beldesine. Vaat ettiği vakit yaklaştığı zaman o borç aldığı kişinin şehrine onu ulaştıracak bir gemi arıyor. Ancak allah Teala'nın imtihanı gereği o günler hep fırtınanı. Gemiler hareket edemiyor. Bir gün öyle, iki gün öyle, üç gün öyle. Artık son gün geldi zaman o bakıyor ki hala da gemi yok. Diyor ki Aç ellerini Allah Azze ve Celle. Ey Allah'ım ben Biliyorsun, falanca kişiden, falanca tarihte, bugün ödenmek üzere, seni şahit tutarak, seni vekil yaparak bin neler borç attım. Ama kaç gündür görüyorsun halimi, adamın beldesine gideyim de aldığım borcu ödeyeyim diye geliyorum, gemiler hareket etmiyor, oraya ulaşmaya imkan bulamıyor. Ama ben seni kefil yaptım, ben seni şahit yaptım, oraya gitmeye güç getiremiyorum, diyor, bir tane ağaç parçası, böyle. kütük. O kütüğün içine oyuyor. O bin altını içine koyuyor. Bir de pusula yazıyor. Not kağıdı. Ben falan olu falanca. O ay anlatıyor. Şu gün şu saatte senin şu kadar para almıştım. Bugün işin vermeyi taahhüt etmiştim. Bu para o paradır diye. Sonra kapağını kapatıyor. Güzelce sarıyor. Sarmalıyor. denize atıyor. Kefil olarak Allah şahit olarak Allah yeter demişti ya. O da Allah'a kefalet verdi. Bu parayı Allah'a Emanet etti. Bunu yerine ulaştırdı. Bugün bu paranın o adama ulaşması lazım. Çünkü öyle söz verdik. Ve biz bu husa seni şahit yaptık. Seni kefil yaptık diyor. O kütük parçasını deniz alıyor götürüyor. Karşı tarafta da bu borcu veren kimse acaba bu adam gelirdi ben paramı verir mi diye sahile gelmiş gemi yolu gözlüyor ufukta. Artık akşam olmuş geminin gelme ihtimali kalmayınca evine döneceği zaman Ümitsiz bir şekilde. Üzgün bir şekilde tabii ki. Döneceği zaman bakıyor ki bir tane odun parçası. Karaya atmış deniz. Şunu alayım da evde yakayım istiyor. Evine yakmak için götürüyor. Evine götürüyor. Yakmak için. Kırdığında bakıyor ki içinde bir altın bir tane not geldi Bunlar yaşanan şeyler. Kıssa bunlar. Kıssa. Yani masal değil. Allah Azze ve Celle'yi şahit olarak, kefil olarak kutsunan bir kimse, Allah'tan korkusuna Allah'ın şahit olarak tutmasına dayanarak denize bin dinar attı. Bu neye benzer biliyor musunuz? Tanımadığı bilmediği bir adama bin veremek vermek gibi. O adam Allah'a dayanarak, güvenerek bin dinarı borç verdi. Bu adam Allah'a dayanarak, güvenerek bir ağacın içerisine onu koydu. O adam ulaştırması üzere Allah'a teslim etti. Hani diyoruz ya vekil, kulların işlerini idare eden, yürüten, kefil, üstlenen yerine getiren. İşte Allah vekil oradan aldı, öbür tarafa denizin karşı tarafına, bu bin dinarı ağacın içerisine götürdü. Ve o kişiye ulaştırdı, başkası almadı. Gene yani o kişiye ulaştırdı. Bu neyin göstergesi? Bu Allah Azze ve Celle'nin vekaletini ve şahitliğini kabul etmek ve bunun hakkını yerine getirmek üzere sahip gayret etmek imkanlar bittiği zaman, şartlar imkansızlar dönüştüğü zaman bile Allah Azze ve Celle'nin vekil oluşu kefil oluşu devam ediyor ona güvenmek, ona dayanmak ondan bu hususta yardım etmek sadece ona tevekkül etmeyi gerektiriyor Müslümanlar hasbunallahu ve ni'amel vekil derler. Ne demektir? Hasbunallahu ve ni'amel vekil Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. i̇bn Abbas radiyallahu anhuma diyor ki Buhari'de gelen bir hadiste İbrahim Aleyhisselam ateşe atılacağı zaman en son olarak söylediği şey Allah ve ni'mel vekildir. Yani Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Biliyorsunuz sahneyi. Kocaman bir ateş yanmış. Ona uzaktan mancınıkla atılacak İbrahim Aleyhisselam da mancına yerleştirilmiş. İp kesildi kesilecek. O anda Cebrail Aleyhisselam geliyor. Ne diyor? var mı bir isteğin Allah haberdar mı haberdar o zaman sorun yok diyor <gülüyor> İşte bu teslimiyet Allah biliyor mu haberdar mı neden haberdar değil zaten o zaman sorun yok hasbunallah Allah bize yeter bir rivayette hasbiyallah Allah bana yeter Ne o ne güzel vekil dedi. kesiyorlar mancını, atıyorlar neyin içine kocaman ateşin içerisine yetiyor mu Allah ona ne yapıyor ateşin içine düşen İbrahim Aleyhisselam ateş yakmıyor değil mi Serin oluyor, selamet oluyor. Çünkü o ateşe yakma özelliğini veren la i Teala dilerse alıyor, Alıyordu zaten. Bir, İbrahim Aleyhisselam ateşe atılacağı zaman bu sözü söylemişti. Hasbunallah ve niyumel vekil demişti. İki, Uhud savaşı, Resulullah Aleyhisselam ve sahabesi bu sözü söylemişti. Nasıl söylemişlerdi? Ellezîne gâle lehumun nasu innen nâsa kad cemaû lekum fâhşevhum fâzâdehum Dediler ki insanlar sizin için toplandılar, geliyorlar sizi yok edecekler. Tarumar edecekler deyince bu söz onların imanını arttırdı da ne dediler? Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler. Vekildir Allahu Teala. Yani işleri yerine getirendir, ihtiyaçları temin edendir, korkulardan güvene çıkartandır. Bu sebeple Allah azze ve celle'nin vekilliğine güvenmek, işleri ona havale etmek, sadece ona tevekkül etmek müslümanın şiarlarındandır. Bu hussta gaflet göstermeyelim arkadaşlar. Bunun için de mutlaka tedbirlerimizi almak ve sünnete tutlak gereği yapmamız gereken, yerine getirmemiz gereken vazifeleri yapmalıyız ki hakkınca yerli yerince tevekkül olsun. El-Kafi ismi ise bu el-vekil ve el-kefil isimlerine benzer bir manası var. Kafi Kuran Kerim'de bir kez geçmektedir. Eleyisallah bikaafin abde. Allah kuluna yetmez mi? Kifayet etmez mi diyor Allahü Teala. Zümer suresi 36. ayette. Yetmez mi? Yeter. Allah kuluna yeter. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için geliyor. Ama tüm kulları da şamildir. Allah kuluna yeter. Kifayet eder, yeterli gelir. Fiil olarak da geliyor. Ve kef Allahül Müminin Allah savaşta müminlere yeter. Efseki ki: Bakara suresinde Allah sana onlara karşı yeterli gelecektir. Hakeza innakefeinake'l mustehsin. Biz sana alay edenlere karşı yeteriz. Teala sözlük manası bir işi yerine getirme yeterli olma, bir işi gerçekleştirmek manasına gelir. Bu işi yapan kimseye de el-kafi denir. Allahu Teala'ya işi manasında aynı şekilde gerek rızıklanı verme, gerek koruma, gerekse işlerini ıslat düzeltme hususunda Allah yeter. Başkalarına ihtiyaç yok. Başkasına ihtiyaç yok. Allah kafidir. Allah e, azze ve celle kulların isteklerini yerine getirme hususunda yeterlidir. Kulların sıkıntılarını bertaraf etme hususunda yeterlidir. Kullarını yardımıyla başka insanlara, başka vatlara ihtiyaç duymaz hale getirmekte de yeterlidir. Öyleyse el kafi olarak kulların ihtiyaç duyduğu şeylerde zorunlu olan, ihtiyaç olan hususlarda onlara yeten, sadece el kafi olan Allah ise bizde kafi ismiyle Allahu u Teala'ya rücu eder ondan yardım isteriz. Ona güveniriz. Ona dayanırız. Ondan bize kifayet etmesini isteriz. Bize yeterli geldiği her nimeti hususunda da ona şükreder. Ona sevgi besleriz. Hamd ederiz. Düşmanlarımıza karşı da yeterlidir. Düşmanlara karşı da yeterlidir. Yeter ki biz o takva sahibi kullarından, veli kullarından olabilirleriz. Müslümanlar olarak. Ümmeti Muhammed olarak bizler veli kullardan, Allah'ın sevdiği kullarından olsak bugün bu ümmete galip gelecek, bu ümmeti zelil kılacak bir topluluk olmaz, olamaz. Çünkü Allah'ın yardım ettiğine galip gelecek yoktur diyor allah Teala. Ve yiyyansurkum telâ galibelekum. Şayet o size yardım ederse yenebilecekse galip gelebilecek yoktur. Ve yaksurkum hemen zellezi yansurukum min Yoksa yardımı bırakırsa ondan sonra size kim yardım eder? Bize kim yardım ediyor şimdi? Kafirlere yeterli gelme, onları alt etme, onlara karşı aziz olma, üstün olma, onları zelil kılma hususunda var mı yardımcımız? Şu an yok değil mi? Yok. Biz tam tersine zeliliz yenileniz paspas mesabesindeyiz ümmetler içerisinde. Önüne giren bir şey bizi çiğniyor. O zaman Allah kafi ise, kuluna yetiyorsa, müminlerine de özellikle bu usta e, vadi varsa, o zaman nerede sorun var? Allah kafi oluştu mu terk etti aşağıdakiler. Mümkün mü böyle bir şey? O zaman döneceğiz. Sorunumuz kendimizi arayacağız. Biz kendimizi arayacağız. Nedir bu sorun? Biz demek ki Allah'ın bu kafi ismiyle kullara galip gelmeyi, Nasır ve Nasir isimlerle kullarına yardım edip, düşmanlara galip gelmeyi hak edecek mertebede değiliz. O zaman Allah'ın veli kulları olmak için gayret etmek, onun sevmediği şeylerden içine edip sakınmak, onun sevdiği, emrettiği, teşvik ettiği işlere yönelerek onun sevgisini, rızasını kazanmaya çalışmakla mükellebiz. Bakın bunun yolu çok zor değil. Az önce dedik kendi nefsimizden başlayacağız. Beğenmeyip attığımız bir tabak yemeği atmamakla başlayabiliriz. Evimize aldığımız o gösterişli bazı şeyleri evimizden çıkartarak başlayabiliriz. Allah'ın dinini ayırmamız gereken zamanı başında geçirdiğimiz internet ve televizyonu kısıtlayarak başlayabiliriz. Zihnimizi gereksiz bilgilerle dolduran ilgilerimize net çekerek başlayabiliriz. Başlangıç böyle küçük şeylerle olur. Aileler derler ki iyilikler zincir gibidir. Kötülükler de zincir gibidir. İyilik yaparsan o başka bir iyiliği celp eder. O da başka birisi, o da başka birisi. Bakarsın ki bir iyilikle birçok iyilik arka arkaya gelmiş olur. Yani iyiye yöneldin mi basit bir şekilde başka iyiliklere de arkasından Allah-u Teala nasip eder. Tam tersi bir kötülüğe kapatlar, bir kötülüğe yönelirsen o başka bir kötülüğü celbeder. O başkasını, o başkasını. bakarsın ki küçük bir şeyle, küçük bir harekette, küçük bir yanlış harekette çok büyük, daha fazla, daha farklı, hiç hesap etmedin günahlar işlemişsindir. İyiliğe yönelmek, Allah'a kızdıracak işleri terk etmekle başlar. Büyük şeylerden değil, küçük şeylerden başlar. Küçük şeylerle yetinmeden ama. Neye gücümüz yetiyorsa onunla başlar. Sonra daha büyüyor, sonra daha büyüyor. Kafi ismine iman etmenin etkilerinden birisi de bu. Ona şükretmek dışında, hakkınca ona tevekkül etmek, düşmana karşı yeterli geleceğine inanmak, güvenmek. İşte bu da Allah ile kullar arasındaki, bize inançsındaki bağ bağlı. Bu bağ ne kadar kuvvetliyse Allah'ın kafi ismiyle yapacağı yardım, kifayet etme, yeterli olma o oranda hat safhalı olacaktır. Allah'la ile irtibat nasıl kuvvetli olur? Sevdiği şeyleri yapmakla, yasakladığı şeyleri ve çirkin gördüğü şeyleri terk etmekle. Yani Allah'ın dinini yaşamakla, onun çizdiği seneler uygun hareket etmekle olur. Bu bağ ne kadar kuvvetli olursa o oranda Allah'ın kafi oluşu kuluna yetişti o oranda artacaktır. Bazen istemediğimiz şeylerle karşılaşabiliriz. Veya tam tersi bazen istediğimiz şeyleri de elde edemeyiz. Bilmiyoruz ki bu olumsuzluklardan dolayı belki allah Teala bizlere kifayet ediyor. Efendim bizim hayrımıza, menfaatimize, dünya veya ahiret faydamıza bunu takdir etmiş. Bilemeyiz. Bu sebeple Allah'tan isterken hep iyisini yani zannımızca iyisini ve hayırlısını isteriz. İlla şu olsun, bu olsun, şu kadar malım olsun, şu kadar arabam olsun, şu kadar nimet olsun. Falan diye böyle isimlendirerek değil de hayırlısını, bereketlisini, iyisini, rızasına uygun olanı ve özellikle ahiret kazanımı olacak olanı, ahiret kazanımı sağlayacak olanı istemek bizim için en doğru isabetli istek olur. Bu sebeple bizler kafi ismine güvenerek Allah Azze ve Celle'ye yönelir. Ondan bu değerli ismini, el kafi ismiyle yardım isteriz, yakarır. Bu isimle ona tevessül ederiz. Mesela bu sadette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Enes radıyallahu anh'tan gelen Müslim hadisinde aktarıldığına göre yapmadan önce diyor ki Elhamdülillahillezî et ve seqana ve kefana ve avana Bizleri yediren içiren, bize kifayet eden yeten ve bizleri sığındıran Allah'a hamdolsun. فَكَمْ la لَا كَافِيَ ve la مُؤْبِي Çünkü nice insanlar vardır ki onun yeteni de yoktur. Ona yardım eden yeten de yoktur. Onun bir sığınağı da yoktur. Etrafımıza görüyor muyuz bunu? Allah Azze ve Celle vekil ismiyle kefil ismiyle kafi ismiyle biz ümmet-i Muhammed'e yetsin yeter zaten de Bizler onun bu kefil, vekil ve kafi ismini hak edecek, mutlak manada, en üst noktada hak edecek veli kullarından olabilelim Azze ve Celle. Yoksa kafi ismini tabii ki yetecektir. Vekil ismine kullana vekil olacaktır. Kefil ismine kefil olacaktır. Allah Azze ve Celle sevdiği ve razı olduğu işlere bizleri muvaffak kılsın. Bizleri korkularımıza emin eylesin. Güvende eylesin. Ümitlerimize, umduklarımıza bizleri muvaffak eylesin Azze ve Celle. Ama en çok da, en fazla da onun sevdiği ve razı olduğu ilim, amel ve ahlakla bizi Azze ve Celle ziynetlendirsin. ve bihamdikim. İnşallah ve la ilaha illa. Estağfurullah ve etubu ileyh. Afiru da'amana en elhamdülillahi de alim.